Batini iman ise iman ettiği şeye kalp ile bağlanmaktır. Müminlerin Allah'a yakınlık dereceleri birbirlerinden farklı, ibadet bakımından da değişik mertebe denirler. İman ilahi lütuftan aldıkları pay nispetinde onları bir çatı altında toplar. Yine onlar imandan aldıkları paya göre ihlas,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 İşte bu o kişi için bir bağış ve nimettir. Ne zaman ki günahkar kul bütün kötülükleri ezer, sonsuzluk yurdunda ikramlar onu bekler. Abdullah bin el-Mübarek radıyallahu anh şöyle der: İmanın aslı peygamberlerin getirdiklerini tasdik etmektir. Kur'an-ı Kerim'i tasdik eden kişi onun ahkamıyla amel etmeye yönelir ve ebedi olarak cehennemde kalmaktan kurtulur.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 Yine şu ayet-i de bu hususa işaret edildiği belirtilir. De ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahiy olunur. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.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 Bütün organların lüzumsuz işlerine ve benzeri şeylere karşı sabır.